Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Alhamdulillah. Nilledi. Lohuma fi al-akaret ve lohuma fi al ve lohuma fi al ve lohuma fi al-akaret ve lohuma fi al-akaret ve lohuma fi al-akaret ve lohuma fi al mahsustur, Hamd, ahirette de ona mahsustur. Çünkü o hakim her işi hikmetli olandır, habir her şeyden haberdar olandır. Yer ne giriyor? Ve ondan ne çıkıyorsa, gökten ne iniyor ve onda ne yükseliyorsa o bilir. Ve o rahim, çok merhamet edendir. Gafur, çok bağışlayandır. <gülüyor> İnkar edenler ise bize kıyamet gelmez dediler. De ki hayır gaybı hakkıyla bilen Rabbime yemin ederim ki kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şey ondan gizli kalmaz. Ve ne bundan daha küçük ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık beyan eden bir kitapta lef-i mahfuzda bulunmasın. <gülüyor> ki iman edip salih ameller işleyenleri mükafatlandırsın. İşte onlar var ya, kendileri için bir mağfiret ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi iddial hususunda dünya bizi acze düşürmeye çalışan kimseler olarak yarışırcasına uğraşanlara gelince işte onlar yok mu? Kendileri için en kötüsünden pek elemli bir azap vardır. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki kendilerine ilim verilenler Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçekten hak olduğunu ve aziz kudreti daima üstün gelen Hamid yegane hamd edilmeye layık olan Allah'ın yoluna hidayet ettiğini görürler. Ve kâlel-lezîne keferûhennedullukum alâ racunin yünebbi'ukum idâ muzziktum idâ muzziktum kulle mumezzakim in nefî hâlkîn cedîd Böyleyken o inkar edenler kendi aralarında dediler ki siz tamamen çürüyüp parça parça dağıldığınız zaman muhakkak ki sizin gerçekten diriltilerek yeni bir yaratılışta olacağınızı size haber veren bir adamı size göstereyim mi? ala alâllâhi keziben enbihi cinne o inkar edenler yine dediler ki O kendisi Allah'a karşı bir yalan mı uydurdu? Yoksa kendisinde bir delilik mi var dediler? Hayır. Ahirete inanmayanlar azaf içinde vahattan uzak dalalet içinde diller efelam <gülüyor> yaraw ila ma ve ma min Onlar gökten ve yerden önlerinde ne var, arkalarında ne var hiç görmediler Dilersek onları yerin dibine batırırız yahut üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Allah'a yönelen her kul için gerçekten bir delil vardır.''